1572, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in bir mecliste yüz kere istifar dilemeleri, evet, İbni Ömer şöyle anlatıyor, biz bir keresinde Hazreti Peygamber'in bir tek mecliste yüz kere, Rabbi Firli ve Tübaleye İneke Entet Tevvabur Rahim, Rabbim, beni bağışla ve mi kabul eyle, tevbeleri kabul eden merhamet sahibi sensin, dediğini saydık.